Benim bu sözüm üzerine nefsine döndü ve şöyle dedi. Bak dinle ben sana bu cevabı 7 defa verdim. Fakat sen kabul etmeye yanaşmadın ve ille de bunu Cüneyt'den duymak istedin. İşte şimdi duydun. Bu sözü söyledikten sonra ayrılıp gitti. Onu tanıyamadı. Yezid Errakkaşi rahmetullahi aleyh der ki. Soğuk suyu benden uzak tutun, belki ahirette ondan mahrum kalmam. Adamın biri Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhi şöyle der. Ne zaman konuşayım? Susmak istediğin zaman. Ne zaman susmalıyım? Konuşmak istediğin zaman. Hz. Ali Kerramallahu ve veçhe şöyle der. Kim cennete aşık ise dünyada nefsinin arzularını zihninden silsin.